nakil Kürsüsü Kur'an Kur Kur ve sünnetten, ve sünnetten, sünnetten hayata, hayata nakil, kursusu. nakil, kursusu. nakil kursusu. Kursusu. <gülüyor> Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Allahu akbar, Allahu akbar Allahu akbar, Allahu Allahü Alemeddin Rasulullah. اِنَّ عَلَى الْفَلَاحِ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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار Değerli Müslümanlar, inşallah bu hutbede sizlere ölmek üzere olan bir kimseye La İlahe kelimesinin telkin edilmesiyle alakalı bazı malumatlar inşallah aktarmak istiyorum. Bu telkin meselesiyle alakalı adab ve ahkamlardan inşallah bahsetmek istiyorum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki la ilahe Bu hadis Müslim'de geçiyor. Ebu Davud'da, Tirmiz'de, Nesay'de ve i̇dn geçen sahih bir hadis. Ne buyuruyor Resulullah Aleyhissalatu Vesselam? Öllerinize la ilahe illallah telkin edin diyor. Ne demek telkin edin? Yani hatırlatın öllerinize la ilahe illallah hatırlatın. Şimdi burada öllerinize diyor. Burada öllerinize'n kasıt şu değil yani. Adam ölmüş, artık ruh bedenden çıkmış. Sen cansız bedenin yanına gel, orada la ilahe illallah telkin et. Onun yanına gel la ilahe illallah diye ona hatırlat. Bu anlamda değil. Burada mevtakun'dan kasıt öllerinize den kasıt ölmek üzere olanlarımıza yani. ''Artık adam ölmek üzerinde, artık adam ölüm sekeratında, ha öldü ha Tam o anda ne yapın? öllerinize ne yapın? La ilahe illallah telkin edin.'' Hadisin manası bu şekilde anlaşılması doğru olandır. Ama tabii ki malimlerimiz demişler ki bu hadis zahir üzerine alır ve dolayısıyla bir kimse öldükten sonra artık ruh bedenden çıkmış ona La ilahe illallah'ın telkin edilmesi müstehaptır. Yani adam ölmüş, geçip başına La ilahe illallah, La ilahe diye telkin edebilirsin.'' Aynı şekilde bu definden sonra da geçerlidir diyorlar yani hem öldükten sonra yani yanında mesela o beden hem de defnettikten sonra da aynı şekilde yine terkin getirebilirsin diyorlar ki yeri gelmişken buna da biraz vurgu yapayım görmüşsünüzdür işitmişsinizdir böyle ölü defnedildikten sonra böyle bir hoca gelir veya da başkası gelir işte falanca kızı falanca işte falanca oğlu falanca işte La ilahe illallah de Rabbim, Allah'ta, Peygamberim, Muhammed'te, işte dinim İslam'da, cennet haktır, cehennem haktır, kıyamet haktır diye böyle bunu bunu diye böyle telkinde bulunurlar. Bunun içine mesele da geçiyor. Bunu yapmak mesela caiz midir bu var mıdır Hanefilerde bu konuda üç tane görüş var Hanefilerden kimisi demiş ki yapılabilir kimisi demiş yapılamaz kimisi demiş ne tavsiye edilir ne de yapılan yapan kimse bundan men edilir demişler Malikiler mesela bunu mekruh görüyorlar Malikiler diyorlar ya bu yapılmaz Hambellerden bazıları da aynı şekilde bunu mekruh görüyor ama Hambellerin geneli ve şahiflerine göre ise bunu yapmak müstahap hatta İbnül Qayyim el Cevziye Rahmetullahi aleyh kitabur ruhta İmam Ahmed'in bunu müstahap gördüğünü maktup diyor ama bu konudaki rivayetler zayıftır. Allahu alem doğru olan yapılmamasıdır. Tabi yapan kimselere de bu konuda uyarı yapmak doğru... Allah alem pek olmasa gerek çünkü gerçekten ihtilafın naması ama Allah alem doğru olan yapılmamasıdır mesela İzben Abdülselam ki bidat-ı haseneyi güzel bidat kavramını kabul eden birisidir. Güzel bidat diye şer'i anlamı böyle güzel bidat diye bir kavram vardır diye bunu savunan alemlerden birisinden İzben Abdülselam mesela bunu bidat olarak görüyor. İmam Sanani bunu bidat olarak görüyor. O yüzden ihtilaftan kaçınmak için en güzeli bundan uzak durmaktır ama yapana da bir şey dememektir çünkü Peygamber'den sayı olarak sabit olan nedir? Peygamber selam ölüyü defnettikten sonra ne yapardı? Onun için Allah'tan sebat isterdi ve onun için Allah'a u Teala bulunurdu. Yani ne demek sebat isterdi? Çünkü artık ölü kabri defnedikten sonra artık sorgu suayla çekilecek ya melek tarafından. Bu konuda Allah'ın onu sebat, yani Allah'ın onu sebatkar etmesi için... Ve Allah'ın onu bağışlaması için ne yapardı peygamber? Bu yönde dua ederdi ve ashabına da oradaki bulunanlara da bunu tavsiye ederdi. Yani yapılacak olan budur. Telkin getirilmemesi en doğru olandır Allah Alem. Peki neden dolayı peygamber sallallahu la ve sellem? Artık ölmek üzere olan kimselere la ilahe illallah telkin eden Niye bunu peki söylüyor diye söyleyeceğimiz olacak olursak. Ta ki o adamın artık son dünyadaki en son sözü ne olsun? La ilahe illallah olsun. En son sözü. Çünkü Peygamber Esselam bir hadisinde buyuruyor. Men kâne âkirû kelâmî la ilahe illallah dekâle cennet. kimin son sözü la ilahe illallah olursa ne olur? Cennete girer diyor. Yani ta ki onun son sözü dünyadan ayrılmadan son sözü la ilahe illallah olsun diye işte peygamber ne yapın diyor. Tam ölmek üzere olan kimselerinize ne yapın? La ilahe illallah'ı telkin edin diyor. Ama tabi yani bu hadisi zahir üzerine alıp işte ölmüş olanlara... Yani bu telkin yapılır veya da defnedildikten sonra bu telkin yapılır diyenler tabii şunu inkar etmiyorlar. Yani ölmek üzere olanlara la ilahe telkini yapılmaz demiyorlar. Onlar diyorlar hem ölmek üzere olanlara da la denilir ama ölmüş olan veya da de defnedildikten sonra da olan kimselere de la ilahe denilir diyorlar ama Allah alam yani bu yapılmaması en doğrudur. En güzel ne yapmaktır? Ölmüş olan yani ölmek üzere olan kimselere bu telkinde bulunmaktır. Az evvel okumuş olduğum hadis Ebu Davud'a geçiyor. İmam Ahmet'in Müsnen'e geçiyor ve Elbani'nin sayih demiş olduğu bir hadis. Yani her kimin son sözü dünyadan ayrılmadan, son sözü La İlahe ile olursa o kimse cennete girer. Hadisi nedir? Sayih bir hadistir. Ancak alimlerimiz bakın bunun adabını belirirken demişler ki, adam ölmek üzereyken kim onun yanındaysa o telkin edecek olan kimse, La İlahe illallah, La İlahe diye ona La İlahe hatırlatacak olan kimse bunu böyle... Devamlı bir şekilde, aralıksız bir şekilde yapmaması lazım. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah böyle değil. Aralıklı bir şekilde, sürekli aralıksız bir şekilde yapmaması lazım ve bunu yumuşak bir şekilde yapması gerekiyor. Ki ta ki nazikçe yapsın ki ve sürekli aralıksız yapmasın ki o ölmek zor olan kişi o sözü duyduğu zaman ne yapabilir? Kalbiyle buna buz edebilir. Çünkü niye? Ölüm halinde, ölüm sekaratında, ruhun bedenlerinde çok çileli, çok zor, sıkıntılı bir durum ve hatta yani rivayetlerde de geçiyor. Peygamber Aleyhisselam, ölüm anında şeytanın bana gelip musalt olmasından, şeytanın beni saptırmasından sana sınırım diyor. Allah Resulü böyle dua ediyor. Yani ölüm anında şeytan çok ciddi saldırıyor. Ta ki tam böyle o anda tevbe etme durumu olacakken şeytan hemen araya gidip onun tevbe etmesine engel olabiliyor. Tam ölüm anında ve hatta şeytan ona Allah'ın rahmetinden ümit kestirtebiliyor. Mesela şeytan bak dünyadan ayrılıyorsun, bak işte işin yarıda kaldı, ailen arkalarda kaldı diye. Onun Allah'ın Allah'ın onun hakkında ölüm takdir etmesine ona kerih gösteriyor mesela. Yani şeytanın tam ölüm anında insana yüklenmesi çok fazladır. Yani böyle bir durum olduğu için, şeytanın çok ciddi fazla yüklenmesi durum olduğu için ve ölüm sekiyatında yani zor bir anla, bunalım da sıkıntıda olduğu için, sen adamın başına gelip sürekli La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe dersen, adam ne yapar kalbiyle buna buz edebilir ve adam mesela hoş olmayan sözler, tehlikeli kelimeler sarfedebilir. Çek git başımdan. Söylemeyeceğim işte git başımdan diyebilir yani böyle bir durum olmaması için isyan kelimesi olmaması için ve kalpte bir buz bir kin nefret olmaması için alemlerimiz demişler ki bunun sürekli tekrar edilmemesi icap ediyor ve şunu da söylemişlerdir ki alemler adam la ilah telkinin yaptığı yani la ilah dedin adam la ilah dedikten sonra bir daha daha la ilah deme. Tamam zaten daha mesele bitmiştir. Adam la illallah dedi ama la illallah dedikten sonra yine böyle bir takım şeyler konuşursa, dünya kelam bahsederse bir daha tekrar et ki ta ki en son sözü ne olsun? La ilahe illallah olsun. Ama adam la illallah söyledikten sonra artık daha bir daha ona iadesine gerek yok. Ama baktın ki hala söylemiyor uzun aralıklarla yavaş yavaş yani yumuşak bir şekilde nazik bir şekilde la ilah kelimelerini ara ara söyleyerek ona telkinde bulunmak peygamber Efendimiz tavsiyesidir yani. Şunu alimler söylemişlerdi mesela la ilahe illallah mı densin yoksa la ilallah de, ahi la de, işte anne la ilallah de, baba la ilallah de yani de böyle emir kibi mi kullanalım yoksa sırf la böyle emir kibi böyle kullanmadan böyle bir baskı durumu böyle yani bunu ifaden bir kelimeyle olmadan mı söylenecek? Alimler demişler ki eğer böyle adam böyle rahat bir haldeyse böyle yani yüzünden böyle o rahatlık belirtisi söz konusuysa. ...o anda böyle sevinç, neşe böyle durumu görülüyorsa yani bunu tahammül edecekse la illallah de kelimesinde denilebilir ama... ...adam bunu tahammül edemeyecekse yani görüyorsun böyle çok sıkıntı içerisinde bulalım içerisinde yüzünde sıkıntı, çile içerisinde olduğu belirtileri var. Yani adam bunu tamir edemeyecekse sırf la illallah de ona hatırlat yani. O zaten onu deyince zaten ne yapacak aklına gelip la illallah zaten söyler yani. Bakın cumhur-u ulema... Bu telkinin müstahap olduğunu söylüyorlar ama kim alimler Bakın kim alimler demişler ki bu vaciptir yani bak, peygamber deyorsa ki telkin edin. Ölülerinize, ölmek üzere olan kimselerinize telkin edin diyorsa bu ne anlama gelir? Yani vücub yani orada bulunan kimse bunu yapması lazım. Yapmazsan günahkar olursun demişler kim alimler ama ulemanın geneli demişler ki nedir? Bu telkin müstahaptır, yapılmasında sevap vardı yapmazsan hoş bir şey yapmış olmazsın, mekruh bir iş yapmış olursun demişler yani ve bu la ilahe illallah derken şimdi Muhammedur Resulullah telkinin anlamına gelmiyor mu yani sırf la ilahü mı diyelim İbn Hacer el diyor ki yani burada la ilahtan kasıt aslında nedir Muhammedur Resulullah da bunu ektir yani çünkü zaten la ilah kelimesi neyi de içeren bir kelime abiler. Muhammedur Resulullah da içeren bir kelime olduğu için o yüzden tergenen sen la ilaht de yaptırabilirsin. La ilahe Muhammedur Resulullah da yapsın hadise aykırı bir iş yapmış olmazsın. Bizzat bir iş işlemiş olmazsın yani. Bak peygamber Muhammedur Resulullah demiyor ki deyip de böyle bir yani karşı kışta bulunma, bulunamaz çünkü zaten Layillah kelimesi ne yapıyor? Muhammed Resulullah kelimesini zaten içeriyor. Ve burada öllerinize derken şimdi kafirler de mi buna dahil? Hayır kafirler dahil değil. Adam mesela diyelim sen kafir olan ve ölmek zor olan birisinin yanındasın ona tabii ki Layillah telkin etme durumu tabii olmaz yani eğer adam zaten yani hem müşrik hem de zaten Layillah yem birisiyse yani öyle bir müşrikse hani adam öyle bir müşrik ki Yahudi Hristiyan falan değil. Mesela laik bir adam mesela demokrat bir adam müşrik şeriatı istemeyen bir adam mesela yani müşrik bir adam ama la ilahe diyor. Hatta belki namazla kılıyor, hatta belki oruçla tutuyor. Sen buraya la ilahe desen adam zaten şirkinden çıkmayı bu kelimelerle niyet etmediği için boş bir laf. O yüzden ne yapılır bu yani ölülerinize derken yani adam zaten la ilahe kabul etmen ölülere de tabii la ilahe bulunur ama asıl burada ölülerinize yapın derken kim kastediliyor? Müslümanlar kastediliyor. Ama kafirse ona ne yaparsın? İslamı tebliğ edersin. Eğer onun küfrü La İllallah kabul etmemekten kaynaklanıyorsa La İllallah demesini tavsiye edersin. Peygamber İslam ne yapmıştı? Ebu Talip tam ölmek süreyken onun yanına gitmişti. Ona La İllallah demesini söylemişti değil mi? Yani telkin amaçlı değil yani bunu kabul etme amacıyla La İllallah demesini söylemişti. Yine aynı şekilde kendisinin yanında hizmet eden birisinin yanına geliyor. babasına da işte diyor yani Ati Ebel Kasım diyor. Ebu Kasım'a itaat et diyor. Bir tane çocuk Peygamber İslam'a hizmet eden birisi Yahudi çocuğu. Ona işte mesela İslam'a girmesi noktasından Peygamber İslam ne yapıyor? La da İslam'ı kabul et diyor. O da Ebul Kasım'a itaat et diyor. O şekilde Müslüman oluyor. Peygamber İslam kafirlere böyle bir tutumda bulunmuş yani. Ve tabi ölmek üzere olan kimselere yapılması müstahap olan şeylerden birisi de nedir? O ölmek üzere olan kimseye Allah-u Teala'nın rahmetinin, lutfunun, ihsanının genişliliğinden bahsetmek. Ta ki o ölecek olan kimse Allah'a hüsûzan besleyerek Allah beni inşallah affedecek. Allah beni mağfur et, eğleyecek. Allah benim tövbemi kabul edecek. Allah bana ikramını, ihsanını gösterecek diye Allah hüsûzun içerisinde de ta ki ölsün, can versin diye Allah'ın rahmetinin, lütfunun, ihsanının genişliğinden de bahsetmek nedir? Müstahaptır. Nitekim Peygamber Efesev'in bir hadiste buyuruyor ki la yamutun illa wa sizden biriniz ancak Allahu Teala hüsnü besleyerek ölsün diyor Aleyhisselam. Hani bunun gerçekleşmesi için çünkü hani bir kutsalisi Allahu Teala buyuruyor ya ene abdi bi ben kulumun beni zannetmesi üzerindeyim Yani kulun beni nasıl zannederse mağfiret eden, rahmet eden, bağışlayan işte gafur sıfatını tecellettiren, tövbe eğilere kabul eden diye inanarak beni bu şekilde anarsa yani beni bu şekilde şey yaparsa, düşünürse beni o şekilde bulurdu. Ama beni böyle değil de bana hiç işte affetmez, tövbeleri kabul etmez, azap eder şeklinde düşünürse beni, beni bu şekilde zannederse beni o şekilde bulur diyor. Ben kulumun zannı üzerineyim diyor. O işten yani tam ölmek zor olan kimselere tavsiyelerde bulunması aynı şekilde nedir? Müstahaptır. Yine bakın. İbrahim en nakihullah olabilir. İbrahim ethemullah bilir. Allah'ın İbrahim en nakahi olması büyük ihtimal. İbrahim en nakahi bakın diyor ki: "Kanu yastahibbu en yulakkinu'l abd mahasin amalihi inda diyor. Ölümü anında diyor, kişinin amelinin böyle güzelliklerin ona telkin etmeyi müstahap görürlerdi diyor. Ta ki li ke yuhsinadannahu bi Rabbi. Ta de Rabbine hüsnü zan Yani o ölmek üzere olan kimseye sabeler neyi müstahap görürlerdi? Onun böyle güzel amel sahibi olduğunu, yani yaptığı güzel amelleri hatırlatması ...nı müstahap görürlerdi. Mesela adam çok infak eden birisi, bak kardeş ne, ne mutlu sana, bak sen çok infak eden birisiydin, ne mutlu sana sen Allah yoluna cihaz ettin. Yani yine böyle bu istek üzerine, bu niyet üzerine öldün. İşte İslam'ı çalışmalarda çok böyle gerçekten ciddi, İslam'ın yayılması için, tevhidin yayılması için, tevhidin hakim olması için İslam'a hissetmiş olan, bu konuda çok çalışmış, koşturmuş olan birisin diye... ...onun böyle güzel amellerini zikretmek de aynı şekilde nedir? Müstahap görürlerdi, diyor İbrahim'in Ennahayya ve de Niye? Ta ki sen onun güzel amellerini söyle ki Allah-u Teala olan Hüsinan ne yapsın? Arsın. Bak benim böyle amellerim var. Evet Allah benim bu amellerimi görüp ne yapacak? Beni affedecek diye. Böyle bir zanla yine kapılsın diye yani nedir? Yani bunu müstahap görürler duruyor ve yine bazı ilim ehli ne yaparlarmış biliyor musunuz? 40 tane adet soplarlarmış. 40 tane o ölmek üzere olan kimseler için. Neyle alakalı böyle? ummayla alakalı yani ümit var olmayla alakalı yani Allah'ın rahmetinden işte tevbeleri kabul etmesinden yani ümit var olmayla alakalı böyle kırk tane adet ve ölmek üzere olan o okurlarmış ita ki hüsnü ne olsun? Daha da şiddetlensin. O yüzden kişinin Allah'a u yok olan hüsnü zanlı affedicilik özelliğini aklında tutması söz konusu olsun diye nedir? Bütün bunların yapılması da inşallah müstahaptır. Ama tabi bu racaya yani bu Allah'a karşı olan ümit vara bir de korku eklenirse o zaman zaten Allah'ın izniyle eden, tam o zaman maksut yerine gerçekleşmiş olur. Bakın Tirmiz'de geçen bir hadis Enes radiyallahu aktarıyor diyor ki Resulü Aleyhisselam diyor bir tane tam ölüm hali artık ölmek üzere olan bir gencin yanına girdi diyor. Ve dedi ki ona keyfede cüdüge kendini nasıl buluyorsun dedi. O da dedi ki, vallahi ya asrullah, inni arjullah ve inni akafudunubi. Ben Allah'u Utarey umuyorum, yani Allah'ın beni affedeceğini umuyorum ve günahlarımdan da korkuyorum diyor bak. Hem korku var, hem de raca var. Hani hadis hatırlayın, korku ve ümit arasında olun diyor ya. Yani sırf ümit değil, bir de buna korku eklersen o zaman çok daha Allahu Utarey rahmetli bir şekilde buluruz bakın. Yani diyor sen kendini nasıl buluyorsun diyor? Ben Allah'a umuyorum, Allah'a raja besliyorum. Ve in niye kafudur günahlarımdan da korkuyorum diyor bakın. Sonra bunun üzerine Nasıllat sen diyor ki la ya citemi anfiy kalbi abdin fi mi hadal illa Allahu ma yarjuhu Bir diyor kulun kalbinde diyor böyle bir anda yani ölüm anında bir kulun kalbinde bu ikisi toplanmaz ki diyor yani hem korku hem de ümit toplanmaz ki diyor muhakkak Allahu Teala ona o umduğunu o ümit var ettiğini. Ona verir ve korktuğu şeyden de ona ne yapar? Emin kılar diyor. O yüzden yine yani bunun sağlanması için az evvel yapmış olduğumuz şeyleri de yapmak aynı şekilde telkinin dışında. La telkinin edilmesinin dışında bunları da yapmak aynı şey nedir? Müstahaptır. اَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لَيْا وَاَلَيْكُمْ وَاَلَيْكُمْ وَاَلَيْسَارِ الْمُقُنَّ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 واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال إبراهيم. انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ربنا انك سميع قريب مجيب الدعاء استجب دعانا برحمتك يا مجيب الدعوات يا رحمان يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام, يا غفور يا رحيم يا تواب اللهم انا نسالك باسماك الحسنى وصفاتك العلا استجب دعانا يا مجيب الدعوات اللهم نوّر قلوبنا بالاخلاص اللهم نوّر قلوبنا بالتقوى اللهم نوّر قلوبنا من نور الإيمان يا رب العالمين اللهم اخرج من قلوبنا ومن المجاهدين اللهم طهر قلوبنا وقلوب المجاهدين من كل امراض القلب رب العالمين من الرياء ومن الكبر ومن الحسد يا العالمين اللهم اخرج الرعب من قلوبنا ومن قلوب المجاهدين والقي الرعب في قلوب الكافرين يا العالمين اللهم عليك بهم يا العالمين اللهم عليك باعداء الشريعه يا العالمين اللهم عليك باعداء المجاهدين باعدائك يا العالمين اللهم nakil Kürsüsü kuran ve Sünnet'ten nakil kürsüsü, kuran ve Sünnet'ten hayata